Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu muhammedin ve alihi ve sahbihi ya Allahu Ya Mu'in, Ya Hennan, Ya Mennan, Ya Kerim, Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Rahman! <gülüyor> Mevlana İmam-ı Rabbani, Keddesallahu Sirrehu Semedani Cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu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 Bir taraftan cami cemaati idare ediyor, bir taraftan cafe'yi idare ediyor. Sultan diyor ki: "Ey vezaidun, ey Bahtiyar adam, Muhammed Murat el Bedakhşî, kuldissi rûhun. El amelu yapılan işler innemâ yeshu bin niyeti, Bunlar, sahih ve sağlam bir niyetle sahih olur. Hangi işi yapıyorsan, hangi işi yapıyorsan öyle hemen dalma işin içerisine, önce bir dur, önce bir dur. Kafanda, kalbinde sağlam bir niyeti, hazırla, yani niyet ne oluyor? O işe girmeden önce Cenab-ı Hak Celle Celalü'yle sanki bir sözleşme kul imzalıyormuş gibi oluyor, Rabbim! Rabbim bak namaza gidiyorum Allah'ım sana olan ahdu peymanımı tecdid ediyorum Allah'ım sana şunları şunları söz veriyorum Allah'ım namazda böyle cepheye gidiyorsun değilim hmm. atına binmeden önce tamam önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya bir haber yolluyormuşsun gibi gibi, Rabbim, cepheye gidiyorum Allah'ım, silah kullanacağım Allah'ım, beygirime kuvvet ver Allah'ım, bana kuvvet ver Allah'ım, beni şöyle şöyle yap Allah'ım. Yani Nevla cephede bile, cephede bile kendisiyle e, meşgul olunduğunu bilecek. Önce bu gerekiyor, önce bu gerekiyor, önce bu gerekiyor, önce bu gerekiyor. Önce bu gerekiyor. İmam-ı Şaren Rahimallah Kudüs zafer diyor ki sahabe-i kiram savaşında iken savaşa giriyorlar. Fakat e, savaşa girmeden önce kalplerinde biraz sanki böyle e, bu güç, bu kuvvet, bu bilek artık bükülmez. Yani bu 27.000 kişilik bir sahabe ordusu kolay kolay yenilmez gibi bir duygu hasıl oldu. oldu. Ee, ve savaş mağlubiyetle neticelendi. Cenabı Celle Celalü ayeti keremede yani odrak alemin buyuruyor ki dünya onlara dar geldi diyor Cenabı Hakk. Kaçacak o kadar yer aradılar yani. Peki niye bu oldu diye bir Niye niye? Cenabı Hakk'an aleyna nasr buyuruyor.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 bir ameli onları meşgul etti gibi bu oradan geldi dedi. Yoksa Cenab-ı Hak Celle Celalühu vaadinde hülfetmez mi diyor? Şimdi ne diyor? El amelu inna ma niyeti. Yapılan işler önce sağlam niyete iktiran etmeli. Muttarif bin Abdullah Kudsiye buyuruyor ki, "Salahul kalbi bi salahil ameli ve salahu'l ameli bi salahin niyyeti." buyuruyor. Sala'ul kalbi bi sala'il amel, kalbin rahatlığı, kalbin iyiliği, yapılan işin kalitesine bağlıdır. Eğer kalbinde bir rahatlık, bir rahatlılık almak istiyorsan, yaptığın işte peki bir iyilik olacak, bir kalite olacak. Ve sala'ul amel, işin kalitesi ise bi sala'il niyetin niyete bağlıdır. Niyetle, niyetle kul Demek ki Cenabı Celle Celal ile irtibata geçiyor nevla ile Rabbim seni unutmadım Aha gidiyorum beni bana bırakma yani şöyle kabul et şu sağ elindeki şöyle parmaklarına kanca yap kanca yap sol el, sol elinde sen sen ol diyelim sen ol veya işin olsun fark etmez şimdi bu, bu, bu, bu e, sağ eldeki şu parmaklar oluşturduğu kancayı e, sol el Temsil etmiş olduğu iş veya sen diyelim. Niyet bu iki kancayı birbirine takacak. Ne yapıyor peki? Sen konuşuyorsun ya, sen bir şey diyorsun ya Cenab-ı Celle Celaluhu'ya. Ya Rabbi niyet ettiğim senin rızanı tahsil için, senin emr-i ifa için, peki cihada gitmeye, savaşa gitmeye. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bak bu niyet şu eli böyle çekiyor. Bir taraftan da bu eli çekiyor bu şekilde. Cenab-ı Hak Celle Celaluhle İttisal, bir iktiran asılıyor. Bu eli artık kimse koparamaz. Niyetin rolü, niyetin peki faydası budur. العمل انما يصح بالنيه yapılan işler yapılan işler peki niyete iktira ve hayz madem ki zehebtum ilal jihadin madem ki savaşa gidiyorsunuz madem ki savaşa gidiyorsunuz ma'a kuffari daril harbi. yani kendilerine savaş ilan etme e, özelliği olan bir memleketin e, kafirleriyle madem ki savaşa gidiyorsunuz, o zaman yembiri evvelen önce tasihun niyeti niyetinizi sağlam alın, sağlam ve kaliteli bir imanla peki cepheye gidin. Yani haciparisa e, Kudye sırda onun fasıl hitabında duyurduğu gibi e, rububiyetten bir şey anlamayan ubudiyetten bir şey anlamaz bir Hace parisa. E. Mesela savaş değildir. Mesela orada.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 Ve iş böyle ancak bereket veriyor veyahut işte feyiz veriyor veyahut ota insana güç veriyor, kuvvet veriyor. Abdullah mübarek i Mubarek rahimallahu teala buyuruyor ki ve amelin sahirin tu'azzimuhun niyye nice böyle küçücük işler vardır nice senin gözünde küçük işler vardır ama tu'azzimuhun niyye senin niyetin çok iyi olduğundan dolayı çok sağlam olduğundan dolayı senin gözünde küçücük görünen o şey var ya o niyet onu kocaman yapar onu ve rubbe amelin kebirin peki senin gözünde nice büyük işler vardır ki nice büyük işler vardır ki tu sahiruhun buyuruyor niyetin bozuk olduğundan dolayı o senin gözünde çok muazzam büyük gözüken şey küçücüktür küçücük rub'un samirin tuazzimun niyetu ve rub'un kebirin tusagiru niyye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 Onun için yani böyle en yekun min hazal ve Siz diyor savaşa gidiyorsunuz. Bak derviş savaşa gidiyorsunuz. Darul harbdeki ceng ve cidal'e gidiyorsunuz. Gereken ve bundan efendim yani maksut, hedef nedir? İla kelime-illahi. Cenab-ı Celle, Celle kelimesi la ilahe illallah yücâtmektir. Ve Dinin düşmanlarını peki zayıflatmaktır. Allah Celle usulü fıkıhta bir kayda vardır. Makasudü şeria bahsi incelenirken usulü fıkıh uleması diyor ki Cenab-ı Celle Celaluhu hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin diyor.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 dinin muhafaza için zina etme diyor niye nesli muhafaza etmek için zekat veriyorsun niye malı muhafaza etmek için eee içmiyorsun niye diyelim aklı muhafaza etmek için vesaire vesaire vesaire veya mesela adam öldürdün, kıssas gerekiyor adamı adam öldürecek misal niye peki canı muhafaza etmek için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 يَنْبَغِ اَنْ يَكُنَ الْمَقْسُودُ harbi الْحَرْبِ وَالْجِدَالِينَ Peki bu savaştan diyor maksud ne olacak? إِلَاءَ كَلِبَتِ اللّٰهِ Peki ve tahribehum لا ilahe illallah yüceltmek olacak. Ondan sonra düşmanları peki dine hasım kesilen düşmanları peki gevşetmek, onları peki zayıflatmak aynı zamanda onları tahrip etmek. Bu savaştan gaye bolacak bu niyet, buna göre tanzim edilecek. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِنَّمَا يُحْشَرُنَّاسْ nes? نِيَّاتِهِمْ Yarın insanlar hesap kitap için ruzi ceza, mahkeme kübra için mezardan kaldırılıp da Allah'ın huzuruna götürülecekleri zaman kalplerindeki niyetlere göre kaldırılacaklar. İnema İnsanlar kalplerinde besledikleri, kalplerinde besledikleri duygu, niyet, aşk, muhabbet neyse, ona göre kaldırılacaklardır. Küldenefsin Her insan kalbinde muhabbet beslemiş olduğu şeye göre mezardan kaldır olacak bir orası söylerken İmam Taberani'nin rivayetinde fe men hawalaka fatahu ma'hum kafiri seven onunla beraberdir ve la yanfa'uhu amalu şey'en Müslümanın hiçbir ibadatu taatı ona fayda vermeyecektir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve eğer dine hasım kesilen insanlara destek veriyorsan Allah peygamber düşmanlığını sözü manay kendince fazilet kabulden eden insana yanaşık duruyorsan, ona şirin bakıyorsan vesaire, mezardan kalkarken onunla beraber kalkacaksın. Muhammed Mustafa ile değil. <gülüyor> Efendi Baba Ala-i Efendi Kudya Sirru Fatih Camisi'ne girdiği zaman, secdeden insanları gördüğü zaman, sizi gibi alnı secdeli kafirler diye etmiştir. <gülüyor> İmam-ı Rabbani Kudya Sirru bir mektubuna daha girerken, daha girerken mektubu yazmış olduğu zata diyor ki, bazı dervişler var, bazı dervişler var, ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor Yom Rabbanim. Tabiri aynen böyle, aynen böyle. Sarığı var, sakalı var, cübbesi şalvarı, aksesuarı tamam ama derviş kisvesine girmiş zındıklar diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başla, buyuruyor. Kıyamete yakın öle insanlar gelecek diyor. Ya Müslüman cenazesi camiden kalkacak, Müslüman kabristanla defnedilecek fakat hesap kitap için allah Teala'nın huzuruna celbe bulunduğu zaman götürüldüğü zaman Müslümanlarla beraber değil. Kalbinde kime muhabbet beslediyse onunla beraber gidecek diyor.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 buydu işte, buydu işte Sultan Fatih ne güzel dile getiriyor o mantığı. E o niyeti o aşkı, o muhabbeti imtisalu cahidu fillah olubdur niyetum dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretum fazlu hakkı himmeti cündür icalullah ile ehli küfrü serpeser kahreyle mektur niyetum enbiyahu evliyaya istinadım varlığı benum. Lütfü haktandır hemenum. Ümmüdü fethi nusratum. Nefsin maliyle ne ola kısam cihanda iştihat hamdülillah. Var gazayı asad hazadan regbetum. Ey Muhammed! Muacizatı Ahmed muhtar ile umaram galip ola adayi dine devlet om. Senin kanın damarlarındaki kan onun kanı. Tamam mı? Onun kanı aynı şeyi sen de yapmaya muhtedirsin. Güven kendine. Fena, fena me biz zhalike. biz bununla memuruz diyor. Biz görevli geldik bu dünyaya. Ne o ki görevin nedir peki? La ilaha illallah ihyası ve ihtilasıdır bitti. Bu sancak bu bu sancak yere düşmeyecek.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 Baştan affedersiniz. İmam-ı Rabbani Kudüs-i Rübiye'de diyor ki, mesele edebiyat değil diyor. Varsa gücün diyor, böyle arkadan konuşmak yok İmam-ı buyur, er meydanına, çık ortaya bakayım diyor, bir göreceğim seni diyor. Ah ah ah, vah vah vah vesaire falan, yoo, neulâne acelet-n-rûmih Kudüs-i Rûh, bir fars-ı beytinde buyuruyor ki, ne halen benim diyor tabutumu diyor, omuzlarda giderken gördüğün zaman ah ah ah vah vah vah Mevlana işte göçtü gidiyor <gülüyor> vesaire bırak bu işleri diyor. Bana ah vah eyleme diyor. Nefsin diyor tuzağına, nefsin hengemesine düştüğün zaman diyor ah ah ah vah vah vah söyle diyor. Bana ağlama diyor. Ne zaman düşersin nefsin tuzağına peki ibalesine O zaman diyor, o zaman diyor ah ah ah vah vah vah, vah söyle.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 Al maksuot min haza bütün savaşlardan bütün savaşlardan bütün ceng cidalden, e, peki hedef budur. Yani iş bu e, niyetlerinizi bu salam niyetlerimi sakın sakina başka şeylerle efendim yani iptal etmeyin başka şeylerle boşa çıkartmayın niyetinizi muhkem tutun muhkem tutun, mahkem tutun, siz derviş insanlarsınız. İmam-ı Şaren Rahim'e Teala Lataif-i Minen'de buyuruyor ki, Resul-i Ekrem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 Kullanılan kelimeler bak seçilerek, özenle kullanılıyor, ona göre. Hani her işte böyle fesat arama alışkanlığına sahip olun. bazı paramayak tipler var. Lütfen, lütfen! Adam ne söylüyor? Bak Resul-i Ekrem s.a.v'den bize intikar eden sünnetlerden bir tanesi de diyor, Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam her zaman teyakkuz halinde bulunuyordu. Resul-i Ekrem s.a.v aynı zamanda çok iyi kılıç kullanan, çok iyi savaşabilen bir efendim, asker idi. Eee madem ki ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek, Resul-i Ekrem sağlam sünnetleri, niçin bu sünnetleri yapmaktan peki biz tehavün, kesalet gösterelim, tembellik gösterelim? Onun için bunları, bunları da diyor öğreniyoruz diyor. Bunlar da bize öğretler diyor muşarani kuddisesi rubu. Eğer birisi kalkar derse ki, o zamanda da oldu bu iş, Efendim işte devletin ordusu var, askeriyesi var, ne gerek var buna vesaire. ya yoo, bu düşünce yanlıştırdır. Bu, tembelliğin, zilletin ve meskenetin ifadesidir diyor. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, men علم الرأيه ثم تركه هي نعمتن جهتهى buyuruyor.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 Devlet tamam askeriyi hazırlayacak vesaire. Anla ve lakin aha, icabında sana bana iş düşecek icabında yürüyün bir gün cepheye. peki. Ne yapacaksın şimdi peki? Silah yok. Bugün İsrail'de kadın erkek olağanüstü bir durum olduğu takdirde 48 saatte cephedeki yerini alacak şekilde moderniz ediliyor, organize ediliyor.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 Yani savaş istenmeyen bir şeydir. Ama başa gelirse diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dayanın ve direnin. Onun için Mesci-i kiram, Mesci-i kiram, e, Mevla'nın has dostları cephelerde, savaşlarda, padişahların yerinde, yanında yer almışlardır. Benim tekkem var, tesbihim var, takkem var, tamam ben gireyim vesaire. Yaa, ya Mesela ubudiyetse, kulluk ise ama camide, ama cephede. E bakıyorsun duruma Sultan Fatih İstanbul'a geliyor ve İstanbul'u fethediyor yanında Sultan Akşemseddin. İstanbul'un Fatih'i Sultan Akşemseddindir. Çünkü Zorat'a ona dendi git söyle. Ondan sonra İstanbul'un fethi için hazırlıklar başlasın dendi. Ona binen Sultan Fatih peki hareketlendi vesaire. Ondan da daha önce Hacı Bayram'ı Veliy Kudîze sırlı untembihi var. Bak dünyada bir şey oluyor ama olayın gerisinde başka birileri geziyor. Akşemseddin Sultan Fatih'in yanında, şey Mustiğddin Efendi Ziget var seferinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında. Peki Sümbül Efendi'ye bakıyorsun Yavuz Sultan Selim Han'ın yanında. Öbür taraftan bakın Sivaslı Şemseddin Ahmed Ahmet Efendi Eğri Savaşı'nda. Ve Ruhul Beyan tefsirini yazan İsmail Akı Burusevi iki defa padişahın yanında kılıç sallamıştır at sırtında. Şeyh. Şeyh 11 defa Ruslarla savaşa girdi kendisi bil fiil. Ziyavut'un e, Ziyavut Gümüşhanevi, işte efendim e, Süleymaniye ön tarafında yatıyor. Gümüşhanevi dergahının sahibi ki Sultan Abdülhamid Han zamanında dört bin tane şeyh-i reisiydi. Abdülhamid Han cennet onunla çok sıkı sıkı görüştüğü için Abdülhamid'e ol haysiyetten dolayı nakşide diyenler de var. Şazeliğidir fakat Nakşi meşayih ile çok derinden ve kimseye de çaktırmadan bir mahabeti söz konusu olduğundan Nakşi diyenler de var. Öbür taraftan bakıyorsunuz ee, Hacı Bektaş-ı Veli Kutbize sırrı onun e, dergahı ı e, şeyh Ahmet Cemalettin efendi milli mücadelede müritler cephede koşuyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz ee, Şehremini'de de, Şehremini de Gülşeni tarikatına mensup Visali Dergahı Şeyh Üste Efendi ve Şeyh Emr Efendi bütün timrütlerini ordunun emrine verdiler. Öbür taraftan bakıyorsunuz Konya'da Davlala Celi Çerumi Kutje Şerlon Dergahı Posnişini Şeyh Abdülhalim Efendi müridlerle birlikte Milli Mücadele'de. Geç öbür taraftan Erzurum'un karlı falan dağlarının Kartal'ı ve Şahbaz'ı, Efendi Baba hazretlerinin peki mahbubu u olan Alvarlı Muhammed Lütfeefe Kuddize'si Ruh'u 60 tane müridiyle birlikte Ermenilerle vuran vurana gidiyor. Rusları takibe mecbur kalıyor ve Ruslarla savaşıyor. Rusları silah ve mühimmat defalarının hepsini ele geçirmiştir. Alvarlı Muhammed Lütfeefe! Öbür taraftan, öbür taraftan Şeyh Ata Efendi, Üsküdar'da Özbekler teknesi, bak! Tarikat, bak tarikat ne işler görüyor. Bu memleketi sana, bu memleketi sana mazisi bin yıl olan insanlara miras bıraktı. Yoksa mazi yüz yıl ateistler bırakmadı. Onun için muhafazaya ve müdafaya savunmaya mecburuz, mecburuz, mecburuz. Eyüp de efendim Kadiriye tarikatına mensup hati hatuniye dergahı vardır. Oranın benim şey şey Süleyman Ceylan efendi kultisi Sirruhu, müritleriyle birlikte bizzat bizzat peki cephede yaralanmıştır. Savaş kazanıldı. Bahriye kaymakamı Tevfik Bey efendi tekkiye geliyor şey efendiyi tebrik etmeye, ona minnetle şükranlarını arz etmeye, madalyalar verilecek. Çünkü çok büyük şey gösterdiler. Bunlar şimdiki tarihler yazmıyor. Neticede efendim e, şeysi Süleyman Ceylan efendi Kudüs'te o buyuruyor ki Allah razı olsun diyor. Fakat diyor biz diyor bu savaşları diyor. Mağdale için yapmadık diyor muhterem diyor. Biz derviş insanlarız diyor. Dini vatan için diyor cengi cidale memuruz diyor. Bize madalya için yazdığınız çizdiğiniz o yazıları imha edin diyor vesaire. Adam adam adam nereden kesiyor işi? Madalya verecek her teker her teker teker teker teker. Bambaşka bir efendim yani gayret ve iştahla cephede e, yararlılık gösterdiler. İşte, diyor derviş insanlarız diyor biz de madalya için savaşmadık diyor biz diyor. Vazifemiz bizim bunlar diyor. Bize bir madalya almak yakışmaz onları koyun dike kenara. Kaşgari tepkesi. Mesela ne muazzam e, faydalar mesela ortaya koymuştur micli, milli milli mücadele o bir destan zaten Allah Allah neler neler neler neler neler oldu Kaşgari tekkesinde. Oranın yandan gidip geliriz mesela icabında nedir bu tekke ne yaptı bu tekkeler peki vesaire tekkeler şimdiki gibi sadece namaz kılınan şey tarikat derslerinin yapıldığı yerler değildi ki yani bir birer tekke devleti götürüyordu devleti götürüyordu bir devlet insanların neyle meşgul ise tekke aynı şeyle meşguldü tekkenin böyle bir rolü vardı böyle bir fonksiyonu vardı bak ne oluyor bak ne oluyor namıra bani kendisi tekke de. Kendisi tehlikeli fakat diyor ki savaşa giderken bir Şuna dikkat edin 2- Şuna dikkat edin şimdi gelecek başka şey de söylüyor. Kendisi 4,5 sene zindanda yattı. Eğer sadece benim tesbihim takkem var ben başka bir şey bilmem, rabtan murakabem var deseydi ne işi vardı zindanda İmam-ı Rabbani Kuddîs Sirrûn? Hacı Ehrar Kuddîs Sirrûn buyuruyor ki لَيْسَ الْاَمْرُ اَتَّوَجُّهَا وَالْمُرَاكَبَةَ فَقَدْ Mesela Tوجüken ibaret değil Tarikatın gaya bitençe bir, bir mürakbet değil, belirlemir. Jale, güzel, umurlar tabi anlı maksudun waide. Ve tahsil idrakin, klasın, güzel şeylerin ahrar, kudüs esirra. Mesela tarikatın gaye nedir peki? Jale, güzel, umurlar tabi anlı maksudun Ne yapıyor ne Ne yapıyorsun, ne ediyorsun bütün uğraşını bir hedefe kitleyeceksin diyor. Bir hedefe kitleyeceksin. Ve, ve tahsil idrakin klasın, Neye bakıyorsan, Allahça bakma mesleğidir diyor. Ağaca baksan Mevla, kuşa baksan Mevla, insana bakıyorsun Mevla. Bu hali diyor, bu kabiliyeti elde etmektir diyor. Yoksa klasik böyle, işte beş bin la ilahe söylerim, söylerim, mı yaparım, murakem hem, tamam bitti tarikat. Yok oğlum, yok oğlum, o bir adımdır diyor. Mesele, bu kabiliyete sahip olmaktır. Cepheye gidiyorsun, böyle gidiyorsun. Sultan Alparslan cennet mekan 33 yaşında at sırtında. Anadolu'yu peki yani bilfiil fiil İslam'ı açan Önce Hacı Yesevi'nin müritleri Türkiye'yi şu Anadolu topraklarını İslamiyet'e açtı. Aa, dervişler ortamı elverişli hale getirdikten sonra Sultan Alparslan pekişeye girdi. Anadolu'ya girdi. Malazg Malazgirt'te Rum İmparatoru, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le savaştı. Diyarbakır tarafından girdi 20 bin kişiyle. Roman Diyojen 200 bin kişiydi. Sultan Alparslan korktu. 200 bin kişilik bir Bizans ordusu, teknoloji ve silah bakımından Bizans çok daha güçlü. Bugün gibi Amerika düşün, e, ürktü, savaşa gidemeyecek gibi oldu. Ama yanında kimler vardı biliyor musun? Evet. Yanında kimler vardı biliyor musunuz? Meşayir vardı, ulama vardı. Dan eder ki, padişah korkma, korkma, korkma. Sen niyetini muhkem ona, bitti. Allah'a güven, saye sarıl. Biz Cenab-ı Celle Celaluhu'dan yani bu savaşın kazanılması için e, yalvaracağız, yakaracağız, edeceğiz. İnşallah Rabbimizden biz bu fethi alacağız diye. Sultanahat Al Parslan'ı moralize ettikten sonra Sultan Parslan'ın atının üzerinde bir hitabesi var. Ahmet ve Osman Turan'ın kitabında var. Türk Cihan Mefkuresi adlı kitabında o hutbe. Yani ve aha ben kefenimi giydim diyor ve gidiyorum diyor. Beygilim benim tabutum diyor. Beni sevenler peşinden gelsin. Gelmeyenler gitsin. Dönsün der gibi. Ah işin bir hutbe ondan sonra savaşa girildi. Ve Romandiyacan birkaç saat içerisinde adam dondurma gibi eridi, bitti. Niyetin böyle bir etkisi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya sanki o an böyle bir şey, e, diyelim bir çekiliyor sanki. Rabbim savaşa gidiyor Allah'ım, beni bırakma Allah'ım. Tut elimden Allah'ım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya meleklere hemen bir görev veriyor. Böyle böyle böyle böyle kullarım bana yalvarıyorlar. Kullarım benim kapımda böyle işte affedersiniz, çok affedersiniz, ya gibi miyav, miyav yapıyorlar vesaire. Meleklerim yürüyün göre başına. Kullarımı yalnız bırakmayın ya Kemal Beyatlı, rahmetinin peki Topkapı'nın surları önünde Bizans'ın duvarlarını döven Osmanlı'nın peki aşk ve niyeti İstanbul almıştır. O aşk ve niyet İstanbul almıştı. Rahmet ediyor ki vur Pençeyi Ali'deki Şemsiir aşkına, gülbağın ki Asumanı çeken pir aşkına. Bak bu aşkla, bu niyetle saldır diyor. Oğlum saldır, yeri çerim. Ey leşkeri müfettirü levvab, Vur bugün fethimi bin zamin o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne, Rekzi hilal için gelmiş bu şehzumarı can gir aşkına. Düşsün çelengi Rumun, eğilsin seni renk. Vur türkü gönderen gibi tepşir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar. Fecri hücum içindeki tekbir aşkına. İşin içinde Allah var Allah, Allah var Allah, Allah var Allah. Allahu Ekber'in hatırı var diyor. Allahu Ekber'in peki bir ağırlığı var, onu göz al öyle yürü diyor.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 Sen eğer geceleyin kalkıp af edersin gidiyorsun abdest almaya, ay karanlık, vay şimdi cinler, periler falan filan deneyin işte yolumu keserlerse, vay şu vay bu, sen olaya kendini hazırlıyorsun, ondan sonra dışarıdan bir kedi miyau dese, oh ödüm koptu vesaire. Ya bu korku böyle yani, bir beton gibi, mermer gibi, böyle ne bileyim işte rahle gibi, demir gibi bir şey değil ki böyle mesela, korkuyu insanları üretiyor.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 <gülüyor> ha bu niyetinizi diyor sakın ha! Başka bir takım işlere karıştırıp da peki ortalığı yani berbat etmeyin diyor. Ve ulufetil guzati mukarratun ve mutahayanatun min beytil mali Yani şimdi e, İslam e, savaş hukukunda bir kaide vardır. Savaşa giden insanlar peki sağ kalanlar ganimetten hisse alırlar. Başış alırlar. <gülüyor> Cenab-ı Hak ayette de zaten bu hakkı savaşanlara tanıyor. Sultan buyuruyor ki yani burada bir mukadder bir soru geliyor. Yani savaşa gidiyorlar, para alıyorlar vesaire, ganimet alır. Bu nedir? Sultan diyor ki, devlet kasasından diyor savaşanların diyor ulüfe alması, bahşiş alması bin il Allah yolunda diyor savaşmaya zıt bir durum değildir diyor. Zıt bir durum değildir. Allah'ın helal kıldığı şey, helal Eyvallah adam kılıç salladı şu oldu bu oldu vesaire e, yiyecek yiyecek o nazara çoluk çocuğu var şu var bu var vesaire falan orada orada orada İsmail Hakkudun Çarşı'nın o kapı kulu ocakları ve iki ciddi bir kitabı vardır neler söyleniyor neler neler söyleniyor neler neler söyleniyor neler, neler, söyleniyor, neler orada.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 وَلَا تُوْجِبُ النُقْسَانُ فِي اُجْرِتِ الْغُزَّاتِ Bu durum yani gazilerin, savaşanların peki ücret elde etmesi, etmelerinde bir noksanlık gerektirmez diyor. وَاِنَّمَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ اَنِّيَاتُ الْفَاسِدَةُ İnsanların yapmış oldukları peki işler, işler peki eğer niyet kötü olursa o zaman yani darbat olup gidiyor evet inemeytül amale niyetül faside niyetler insanların amellerini berbat ediyor. Onun için fehamda gi Onun için niyeti sağlam alın. Yani davan belli olacak. Ne için savaşıyorsun? Ne için at yetiştiriyorsun? Ne için kılıç hazırlıyorsun vesaire. Önce bunun, önce bunun peki tespiti gerekiyor. Evliya Çelebi seyahat namesinde, top kapıdaki tophane denen yerde topların dökülüşünü anlatıyor. <gülüyor> Meşayih diyor topları diyor dökülürken diyor orada hazır oldu diyor. Ondan sonra topların şu malzemesi diyor de, hazırlanırken diyor şu, şöyle şöyle şöyle yaparlardı. Salat-ı tefriciyeler okurlardı, salat-ı münciyeler okurlardı. Ondan sonra tekbirler, tehliller vesaire toplar öyle dökülüyordu. <gülüyor> topanede. O topun önünde kim duracak Fevci? O toplar yıkar gözüküyor surları ama o toplar değil, o toplar değil. O, belki o topların dökümünde kullanılan peki ve okunan hayatü beyyine, selatü selamlar, şunlar, bunlar ve onlar İstanbul'a alıyor. Ama bunlar görene, görene, körene Fevci'nin tasdığın niyetini onun için niyeti sağlam almak gerekiyor. وَعْزُ ulufeti, مِنْ بَيْتِ الْمَالِ Devlet kasasından gazilerin bahşişlerini verin. Valcihat مَعَى الْكُفَّرِ Kafirle peki cihada ve mücadeleye devam, devam, devam. İslamiyet, Arabistan her tarafına yayıldı. Sahabe-i dediler ki, İslamiyet yayıldı, şu oldu, bu oldu, biraz da istirahat edelim dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duydu ama biraz da kızdı geldi topladı sade ikramı kiramı onlara bir ateşli bir hutbe iradetti duyuyorum ki dedi artık dedi savaş için hazırlık yapmıyorsunuz pat yetiştirmiyorsunuz kılıç yapmıyorsunuz başka hazırlıkları ihzar etmiyorsunuz dedi eynaz el cihadu ma'bin ila yevmil kıyamet dedi İnsanlar, Allah için cengi cida, savaş, mücadele, kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına duydu Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Sarı sünnet olarak gördüm, sakalı gördüm, cübbe-i şalları gördüm. Peki Resul-i Eklem sahasının binlerce sünneti var. Peki savaş, kübbarla cevap noktası sünnetler nerede? Hoca fazla gidiyorsun, karıştırma bilmem ne vesaire falan, ben memurum arkadaş. İtirazın varsa al kitaplarını gel, karşı karşıya oturacağız dedi ki, "قيادة diye bir kitap vardır." Ha, 600 sayfa. el والقتال في عهد الرسول صلى الله diye bir kitap vardır. "Rasul Ekrem Sallallahu ordu tanzimi ve askeriği peki cihad hazırlaması nasıl oluyordu vesaire konusunda."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 Düşman yani nereye kaçacağını bilim, kaçsa da kaçamıyor çünkü arkadan pres var, sağdan pres var, soldan pres var. Adamın işini bitiriyordu. Bu sünnet değil mi peki. Buna benzer daha neler neler neler. Onun için ne Allah'ı anlayabildim, ne Rasulük'üm sağa selam anlayabildim, ne sahadiyi, ne onların izleni hasret çeken insanları. Nereye gidiyoruz peki? ve teveku ajluz zarat Bir de mesela gaziler için, şehitler için mükafat bekleme. Ondan sonra yani işte onların onlara layık olanı verme gerekir diyor. Ve nahnu nagbutu halakum yaudiyor. Sizin var ya durumunuza çok ediyorum diyor ya. imreniyorum size ya. Niye? Eysu yevneke meşgulün fil batin bil hak Ya bakıyorum ya Rabb'ani kalbim Mevla'le meşgul diyor. Adam Cephe'ye gidiyor. Peki Rabute üzerine gidiyor. Cephe'ye gidiyor, Murakabe üzerine gidiyor. E, benim adamım bugün efendim bir şey Tarikat'in ne gereği var davada diyor. Murakabe'nin ne gereği var, Rabute'ye ne gerek var vesaire falan filan. Hale bak, nereden nereye. Bu zihniyetin yapacağı hiçbir şey yok. Onun için bunlarla uğraşmaya değmez. Ama madem ki menfi fikirlere etrafa yayıyorlar, mecbur kalıyorsun savunma yapmaya vesaire. Ama, ah ya hakikaten bunlar doğru mu söylediği vesaire meraklanacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya eyellezine amenu iza ve Kullarım, bizi kullarım. Cepheye gittiğiniz zaman ayaklarınızı yere çakın diyor. Ödletlik göstermeyin diyor. Tamam ya Rabbi oldu. Olduğum yerden çakılıp kalacağım Allah'ım. Ne yapayım Allah'ım? Silahı yatayım, yatayım da tarayayım mı? Bir dakika dur. Önce benle temasa geçti allah Teala. Allah Allah Allah Allah Allah. Peki La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ha, ondan sonra bahsettiğe bakayım diyor. Sen vurmayacağım ben vuracağım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah nerede? Allah senin o tetiğe basan elinle, elinle diyelim o merminin arasındı işte Allah. O mermi eğer Mevla'dan vize alıyorsa iş bitti. Aksi halde yo tüfekler müfekler çalışmıyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذَ رَمَيْتَ مَلٰى كِنَّ Atarken sen atıyordun Muhammed'in, ben atıyordum ama sen atar gibi gözüküyordun. Bedir Savaşı'nda Hz. Kerrem Allahü Vecce 17 kere geri devrildi. 17 kılıç darbesi aldı ve düştü yere, sonra savaş bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü sohbet ediyor. Dedi ki ya Resulallah ya dedi, 17 kere dedi, yere yıklar beni dedi. Kılıçlar kılıç vesaire. Resulü buyurdu ki, sonra işte ayağa kalktım diyor. Resulü Resul Ekrem buyurdu ki Ali sen ayağa kalkmadın diyor. 17 kere yere devrildin, seni 17 kere yerden Mevla kaldırdı diyor. Senin ve benim muhtaç olduğum güç ve kuvvet bu. Damarlardaki asil kan o sara, sara, sara, sara. Başta Allah Celle Celaluhu. Kalbiniz diyor Mevla ile meşgul de ve zahiri ama zahirde ise tu eddûne s-salâten cemaatin kesiretin. ya kalabalık kalabalık cemaatle birlikte namaz kılıyorsunuz. Cephede Allahü Teala cemaat diyor. Kur'an-ı Kerim'de yarım sayfaya yakın sadece bu anlatılıyor ordunun bir kısmını gelecek değilim, namazın birinci rekatını kılacak. Sonra o gidecek, öbür, öbür şey, grup gelecek, ikinci rekatı kılacak. Sonra birinci kılanlar gelecek, ikiyi kılacak. Onlar gidecek, sonra efendim ikinci grubun ikinci rekatı için onlar gelecek vesaire falan. Allah cephede cemaat emrediyor. Ben yataktan kalkıp camiye gelmiyorum. Yani. Ama dedi, dediği gibi sadece silah gücü veya kalabalık şubu vesaire değil kalbin de Cenab-ı Celle Celaluhu ile meşgul olması, olması, olması bu lazım, bu lazım, bu lazım. Yavuz Sultan Selim ağan bütün savaşlarını Doğu Yahya üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya yapıyordu ve Çorlu'ya geldi. Şu iki kürek kemiyi arasında bir çiban çıktı. Şiir pençe diye bir çiban. Çok yani e, hain bir çibandı. Yavuz Sultan Selim ağanı çok mutazarreti, çok rahatsız etti. Yanındaki vezir Hasan Can'deki ''Yav Hasan Can dedi. Baksana şu çibana dedi ya. Bu benim canımı sıkıyordu. Ne oluyor dedi vesaire. Baktı ki of of çiban azdı gitti.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 Sultan Selim Rahmetullah buyurdu ki Hasancan Can Hasan Can Ya sen bir de şimdiye kadar kiminle beraber zannediyordun diyor Bana bu ikaz yapıyorsun diyor Çabuk bana bir Yasin yetiştir diyor rahim. Dendi Emanet teslim etti Bununla birlikte, bak kalbiniz peki Mevla ile meşgul oldu. E, namazlar cemaat halinde. وَمَعَزَّالِكَ تَشَرَّحْتُنْ بِالْجِهَدِ مَعَ الْكُفَّارِ Bir de üstelik Allahü Teala size küffar ile mücadele etme aşkı verdi. Allah Allah diyor ya. E ne diyorsun baş, e, satırın başında? وَنَعْنَغْبِتُ حَالَكِمْ Yahu size gıpte ediyorum diyor ya. Siz oradasınız diyor, biz burada kaldık diyor vesaire falan. Ya uff Allah'ım ne yapacağız ya der gibi böyle. Selim سَلِمَا فَهُوَا غَازِينَ Yani savaşta ölmeyen, sağ salem kurtlan gazidir. hele هَلَكَ فَهُوَا شَيِيدٌ Ama savaşta işte isabet aldı, peki o da şehittir. O lakin ancak küllizâdik bütün bunlar, yani gazi olmak, şehit olmak vesaire, var. مَاكَسَوَرُوا فَادَ تَسْحِينِيَّةِ Taban mühim diyor. Tabanda ne olması gerekiyordu? Sağlam bir niyet. Sağlam bir peki e, ideal. O niyetten sonra diyor bu gazilik ve efendim işte şeylik, şehitlik rütbesi veriliyor. فَيِنْ لَمْ تَتَحَقَّ niye Şöyle sağlam ve gerçek bir niyet yoksa يَمْ دَعِيْ bir بِالْتَكَلُّفِ Ya bu iş var ya içten gelmese de zorla da olsa bu niyeti sağlama bakın diyeyim Rabbani. Yani kendini zorla, yapmacık gibi de olsa bu niyeti mutlaka hazırlayarak girin şey, savaşa.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 Yahu ne yapayım, ne edeyim vesaire dedi ki, Mahmud Efendi bir rabıta yaptım diyor. Ay. Bu seferde girdik diyor, diyor, savaşa diyor, neyse e, mücadele ediyor, vuran vırına kıran kırana. Adam bana vuracak, ya yumruk geliyor diyor, yakınıma kadar diyor, fakat bana isabet etmiyor, ben bu sefer karnımdan gülürüm ben buna diyor. O sallıyor, ben sallıyorum, o sallıyor, ben sallıyorum vesaire. Sonra da ben nakavutla iki metrelik o çınarı devirdim ben diyor. Sonra bu adam işte e, ziyaretine gittim diyor vesaire, dedim ki ona yahu sen ne yapıyorsun sen ya, sen ne yaptın dedi ya, iki metrelik boyun var fiziğin o biçim yani boks tekniğin o kadar muazzam vesaire, e, niye sen beni yenemedin ki, yahu diyor Cemal diyor ya ben anlamadım bir şey diyor, ben diyor sen, sana vuracak. gel bir el beni efendim ittiriyor diyorsun. Beni durdular diyor, sen de oraya beni götürdün. Affedersin, efendinin affına sığınarak söylüyor. Mahmud Efendi, ringde Alman dövüyor. <gülüyor> İmam Kuşeyri buyuruyor ki, şeyh olan zatın kendi kerametinden e, haberdar olması gerekir mi diyor. Kudüs'e buyuruyor ki, haberdar da olabilir, da bilir diyor. Olduğu da vardır, olmadığı da vardır buyuruyor Risale-i Kuşeriye'de. يَنْبَغِيْ <gülüyor> تَحْسُولَ Peki zorla da olsa, zorla da olsa diyor bu niyeti mutlaka temin et. Bak niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Niyet ne yapıyor görüyor musun? Dedede de savaştayken savaşırken eğer savaşı kaybedecek gibi oldukları zaman oldukları zaman oldukları zaman Hazreti Ömer <gülüyor> radıyallahu anh'a yaparlardı. Ya Rabbi onun niyeti neyse, Ya Rabbi onun peki aşkı hevesi ihtirası neyse aynı hevesle ihtirasla savaşıyorum Allah'ım ne olur? Hazreti Ömer radıyallahu anh'a iberdiğin bize de ile Allah'ım der. Öyle savaşa savaşı Savaşın ondan sonra seyri değişirdi. وَاَنِيَكُونَ مُتَجَهُمْ مُتَدَرِّحًا اِلَى اللّٰهُ تَعَالٰى تَكِلِ تَتَيَسَرَ حَقَّتُ الْاَنْنِيَّ ve diyor Cenab-ı Hakk'a gel lazım. Allah'ım Allah'ım ne olur işte Allah'ım bizi bırakma Allah'ım vesaire böyle işte. demin Deminki affedersin tasvir ettiğimiz gibi kedi gibi miyavlanakla Sultan Fatih biraz sinirli bir adamdı. 52 gün geçti, 51 gün geçti, İstanbul'un fethi müyesser olmadı. Şu Sultan Akşemseddin şeyde Ayvansaray'da çadırını kurdu, e, orada ikamet buyuruyordu, oradan savaşı idare ediyordu. Sultan Fatih 51 gün yani bittiler, tükendiler gibi ya, yani. bekle, bekle, bekle, okudu, o kadar vesaire. olmadı, düşmedi Bizans. Ve neticede... Ha,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 ''İstanbul Fatih'sin ama sen bir ilah değilsin.'' dedi. İstanbul'u bile alsan, İstanbul'u bile alsan, İstanbul'u bile alsan yine mürşidinin yanında ''tevazun, on ondan sonra her türlü inkisaran aynen damı'' diye. ''Ben kazandım, ben ettim.'' vesaire. Şşş, ''Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar en seni.''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 رَبَّنَا etme, نُورَنَا ذَوْفِلَنَا Ya Rabbi bize vermiş odun nurunu tas tamam eyle. Bizleri bağışla Allah'ım. اِنَّكَ عَلَا كُلِّ شَيْهِنْ Sen her şey gücün yeter diyor. Ordu, asker, ne ise galibiyet, fütuhat, zafer vesaire, Onlar da böyle elde ediliyordu ve hakikaten de bahsettiği gibi yapılınca o savaşlar, o mücadeleler Asakir-i Muhammediye zaferiyab oluyordu. Peki niye bizde ordu yok şimdi? Niye o kalite bizde yok şimdi? Bu kadar okunur, bu kadar söylenir, bu kadar bazı sohbetler, ilimler, ilfanlar vesaire Yok, yok, yok. Böyle yani söndük kaldık, balonun teki havası uçtu gitti, balon perçtü kaldı gibi bir halimiz var. Niye biliyor musunuz? Ona ben cevap vermeyin. ona Yunus Emre cevap versin.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 sen bu ilmi kimden, e e sen bu ilmi kimden e elde ettiler, bir kamil mürşide varmayın canmaz. Eylenen aşıklar gidelim bile, nice sadıklar kulları bağrını delä Muhammed de delil Cebrail bila bir kamil mürşide varmayın yol olmaz Yunus amra bunda mana var indi bir kamil mürşide sende var indi Hazreti Musa'ya Hızır var dendi bir Kam bir Kamil Mürşid'e varmayınca olmaz, bir Kamil Mürşid'e varmayınca olmaz, bir Kamil Mürşid'e varmayınca olmaz. Heh biz vardık peki Kamil Mürşid'e, e, yine olmuyor hocam, niye olmuyor biliyor musun? Usulü zayeden usulden mahrum olur dediler.